466, numaralı konu, Enes'in teyzesi Melhan kızı Ümmü Haram'ın sefere çıkması, evet, Hazreti Peygamber Ümmü Haram'ın evinde yatıyordu, birden kalkarak güldü, Ümmü Haram, ey Allah'ın Resulü, niçin gülüyorsun, dedi, Hazreti Peygamber, benim ümmetimden bir kavim Akdeniz'e inecek, Allah yolunda cihada gidecektir, onların manzarası tahtı üzerindeki kral manzarası gibidir, dedi, kadın, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yalvar ki, beni onlardan kılsın, dedi, Hazreti Peygamber, Peygamber de Ey Allah'ım, Ümmü Haram'ı onlardan kıl, diye dua etti. Sonra Hazreti Peygamber tekrar güldü. Ümmü Haram da tekrar sorduğunda Hazreti Peygamber daha önceki cevabı verdi. Ümmü Haram, beni onlardan kılması için Allah'a yalvar, dedi. Hazreti Peygamber de, sen daha öncekilerdensin, son gelenlerden değilsin, dedi. Ümmü Haram, Ubade bin Samit ile evlendi. Muaviye'nin karısı Kataza kızı ile beraber denize açıldı. Dönüşte bindiği hayvan ürktü. Ümmü Haram düştü ve öldü.